İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzal, merhabalar. Günaydın Ömer Hocam, günaydın Özdeş. Günaydın. Herkese merhabalar. Yahu ne bu savaş korkusu, korku filmine döndü burası ya. Geçen, geçen hafta Cadılar Bayramı'ndan falan su ediyorduk, Gürlüler Günü'nden. Ee, bu hafta ben hiç savaş karikatürü koymadım mesela. Yok, evet, çok yok. Çok ee, ama bir başka korku günleri var. Ee, KOP, KOP Zirvesi. Ee, Mısır'ın Şarmenşeh kentinde ee, dün başladı değil mi? Evet. Dün değil, cumartesi. Yok dün, dün. E, daha başlamadan önce de tüm dünyada e, iklim aktivistleri e, böyle aralarında ciddi tartışmalara falan neden oldu. E, Mısır'da düzenlenmesi bu konferansın e, özellikle darbe ve özgürlükler konusunda rejimde ele alındığında, dikkate alındığında hakikaten e, haklı bir eleştiri konusuydu. E, şimdi Facebook'ta... Insects Hotel diye bir grup var. Ee, İngilizce sayfası da var ama çok aktif değil. Fransızca sayfasını sürekli güncelliyorlar. Ee, ekosistem ve biyoçeşitlilik üzerine e, çok hoş resim ve karikatürler paylaşıyorlar. Kendilerini de e, ciddi ve gayri ciddi felsefi iddialarda bulunuyoruz diye tanıtıyorlar bu grup. Böcekler ee, Oteli. Evet, Böcekler Oteli. Ki gerçekten vardır Böcek Oteli böyle böceklerin e, kalabilmeleri için düzenlenen yapılan ve çeşitli yerleri arsalara falan e, ağaçlara e, çivilenen böyle oteller vardır küçük oteller e, şimdi bu Böcekler Oteli bu İnseks Otel grubu KOP servisi öncesinde e, bir karikatür e, yayınladılar e, uç, uçsuz bucaksız böyle Mısır e, çöllerinde yükselen o piramitlere doğru Yol alan iki tane deve görüyoruz. Bu arada Nisex Otel sitesindeki e, hayvan ve böceklerin bir özellikleri de aralarında böyle konuşarak e, böyle felsefi e, konuşmalar, iletişim kuruyorlar böyle kendi aralarında. E, ve e, bunların da e, tıpkı insanlar gibi özel adları var kendi aralarında. Ee, karikatürümüzde bu piramitlere doğru ilerleyen develerden birinin adı Sedilla ya da ben metni çevirirken deveye bu ismi vermek istedim şey, orijinali Sediydi ee, Sedilla'ya şöyle sesleniyor arkasından gelen yoldaşı hey Sedilla duydun mu şu meşhur COP 27 toplantısı bu yıl bizde Mısır'da yapılıyor Sedilla duruyor başıyla birlikte boynunu da Yavaşça arkaya çevirip arkadaşını yanıtlıyor. Duydum. Fakat bu kopların sonucunu gördükçe iklim için en etkin katkının herkesin kendi evinde kalması olduğunu düşünüyorum. Ee, sanki de daha Sidylla'de daha doğru düşünüyor gibi geldi. Ee, daha toplantı başlar başlamaz o kararsızlıkların ne yapılacağını bilmemenin e, yani bakın Hollandalı karikatürcü e, Chierd Royards bu kez adını doğru telaffuz ettiğimi zannediyorum çünkü e, bunun için Hollanda'dan beni uyaran dinleyicimiz e, Taci Hanım'a da çok teşekkür ediyorum e, Chierd diye okunuyormuş e, ismi. böyle programlar evet. var aslında oradan yardım alabiliriz ben şimdi bir yandan bakayım siz konuşurken <gülüyor> <gülüyor> yani yazılışı çok tuhaf tabi ama Chierd'mış Chierd'ın karikatürü bu hafta Az da olsa e, umut vaat ediyor bakın. E, karikatürün sağ tarafında artık bildiğimiz, ezberlediğimiz görüntü var. Gezegenimiz tutuşmuş, alev alev yanıyor. Fakat hemen bu yangının önünde solda bir takım insanlar da var. Onlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. En arkada iki kişi, bir kadınla bir erkek, e, pankart açmışlar. E, pankartta kırmızı renkte bir itfaiye aracı görünüyor. Üzerinde rescue, yardım yazıyor diğerleri, diğer insanlar yerde önlerinde duran bazı araç parçalarına, aksamlara daha doğrusu bakıyorlar. Ve herhalde bu itfaiye arabasını nasıl monte edeceğiz falan diye düşünüyorlar. İşlerinden bazıları böyle kara kara düşünmeye devam ederken bazıları da bir şeyler yapmak üzere çalışmaya bile başlamış. Yani örneğin bir tanesi bir tekerleği sırtlamış götürüyor. Bir değeri e, yangın hortumunu inceliyor. E, i̇ki kişi bir başka tekerleğin başına çömelmişler. Neyi nereye nasıl monte edeceklerini falan tartışıyorlardır muhtemelen. E, bir tanesi tamamen umudunu yitirmiş. Yerde, e, oturduğu yerde ağlıyor. E, yani Chiodroyars'ın bu karikatürü bence gayet iyi niyetli. Herkes bir şeyler yapmak istiyor ama nereden nasıl başlayacağını bir türlü Bilemiyor yani mesaj öyle sanki gerçekte öyle. Öte yandan karikatürün en çarpıcı bölümü sağ tarafı ve ilk o çarpıyor bize tabi dünya alevler içinde yanmaya devam ediyor. Nasıl neşeli bir karikatür değil mi? Çok neşeli. Zaten şeyde açıkça ortaya konmuş durumda petrol şirketleri ve gaz şirketleri tarihlerinin en büyük karını elde ettiler bu. Son çeyrekte yani akıl sır ermeyecek kadar büyük yerler elde ettikleri için onlar düşüne dursun şimdi kopta, bu nasıl? Evet, niye kurtaracağız diye Yani nasıl e, kurtarırız mı? Nasıl bu e, parayı yitirmeyiz paraları falan daha çünkü büyümek şart biliyorsunuz. O, onlar burada yok ama. Ha yoklar mı? Onlar Takip mi? etmiyorlar mı? Gelmiyorlar mı? Yani e, hakikaten yoklar mı? E yani bir şey yok. petrolcüler var tabii de şeyler yok. Peki. Bu konuda duruma vaziyet edecek insanlar pek gelmiyor. Ya da gelişte de palavra sıkıyorlar. Evet, evet. Her neyse, geçen hafta bir yangın haberi de İsrail'den geldi. Biraz siyaset konuşuyoruz madem. Ve korkulan senaryo gerçek oldu diyebiliyoruz. Netanyahu, İsrail bir aksilik olmazsa geri dönüyor. Hem de muazzam bir dönüş. E, Likut Partisi'nin başı çektiği sağ blok e, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde 64 milletvekili. Son durum böyleydi. E, 64 ile çoğunluğu elde etti. Fakat daha da e, korkuncu. Arap karşıtı söyle, söylemleriyle bilinen Itamar Benhir e, onun liderliğindeki dinci siyonizm ittifakı Parlamentoda 14 sandalye kazandı ve İsrail'in 3. Büyük Partisi konumuna geldi. Ee, siz de çok çokça söz etmişsiniz. Ben Gir daha önce sadık olmayan vatandaşların sınır dışı edilmesi gerektiğini e, savunuyordu, savunmuştu. Üstelik ee, bunu evet. da güya düzeltme yaparak söyledi. Önce bir Arapların tamamından söz ediyordu. Sonra eleştiriler gelince böyle düzeltti. Sadık olmayan, sadık olmayan vatandaşlar. Evet, <gülüyor> evet. evet. Yani bu konuda tabi İsrail'de de e, tıpkı Ar çeşitli Arap ülkelerinde olduğu gibi çok sayıda karikatür çizildi. E, ben Filistinli karikatürcü e, Halil Abu Aref'im. E, bir de İsrail'li bir karikatürcü yine Avikats'ın e, eski Hares e, karikatüristi, yok Hares değildi galiba. Cervizan'ın postu. E, onun e, karikatürlerini peş peşe anlatacağım. Halil Abu Aref Doğu Kudüs'te yaşıyor ve gerçekten doğru bildiğini çizmekten çekinmeyen, İsrail olduğu kadar Filistin yönetimlerini de eleştirebilen bir karikatürcü. Bu nedenle de başı zaman zaman hatta sık sık Hamas'la derdi de giriyor, tehditler alıyor. Öte yandan İsrail'de hapishanelerde de e, iki kere misafir edilmiş e, kendini kurt kurtaramamıştır. Hapsi girmekten e, Onun e, bu öykülerini bu hazin öykülerini ben e, kendi ağzımdan e, dinlemek dinlemiştim. E, hakikaten çok iç açıcı değil pek. E, Halil'in karikatüründe e, Netanya'yu ayakta görüyoruz. Elinde de e, sinemacıların kullandıklarından bir klaket var. Hani her yeni sahnenin çekimine başlamadan önce e, kurgucuya kolaylık olsun diye böyle kullanılan küçük bir tabela vardır. Filmin adı, kaçıncı sahnenin hangi planı gibi bilgiler var. Ve böyle klak diye açılıp kapanan küçük tabela. Şimdi elektronik artık bu. E, bu klaketi e, karikatürcüler de çok severler. Ve e, hani karikatür bir film sahnesinden falan diye belirtmek için bunu kullanırlar. İşte Halil Abu Arif'in e, karikatüründe de e, Netanyahu'nun elinde bu klaketi görüyoruz. Böyle bir klaket tutuşturmuş Halil. E, açıp kapatırken de hınzırca gülümsüyor Netanyahu. plaketin üzerinde filmin ve sekansın adı da yazılıyor. Bibi again and again yani Bibi yeniden ve yeniden. Bu filmi görmüştük. Değil mi? Hayır. Bu yenisi. Bu yenisi. Bu ikinci bu, Bu bilmiyorum kaçıncı e, Bu, bu daha kötü. Ya da bu seferki korku, iyice korku filmi. İyice korku yani. zaten, o, zaten. Aşırı sağ paramiliterlerin de işin içerisinde olduğu gruplarla e, koalisyon kuruyor olması. O, o, o. Ve terörizmden o, o. hüküm giymiş. Biraz önce sözünü ettiğimiz kişi yani. Evet tabii. E, or or oraya geliyorum. Boris Karlof'a geliyorum. Bakın, e, <gülüyor> İs İsrail'de yine muhalif karikatürcü. Biraz önce sözünü ettim. Avikats e, seçimlerin hemen öncesinde veya aynı gün e, çizip paylaştığı karikatür e, o çok bilinen korku romanında ya da filmine göndermede bulunuyor. E, İngiliz e, yazar Mary Shelley e, 1818 yılında yazmıştı bu Frankenstein romanını ee, ve daha sonra ben hatırlıyorum, yani izlemiştim ee, ilk gösterimini değil ama daha sonra Boris Karloff'un o unutulmaz tiplenesiyle böyle sinemada ete kemiğe bürünen Korkunç Canavar. Ee, romanda e, ve daha sonraki bütün filmlerde Frankenstein'ı e, e, yaratan ve yaptığı şey yüzünden de kendisi dehşete düşen bilim insanının adı da aslında doktor Frank Ve evet. doktor ile e, bu evet canavar arasında aslında e, Tabii canavarın arasında... adı, adı olduğu genelde zannediliyor ama doktorun adı aslında. Tabii tabii tabii. Ve bunlar e, muhteşem bir ikili yani. E, kim kim iyi kim kötü anlaşılamaz pek. E, kafalar karışır. Kim zaman işte canavar iyidir. E, neyse. Yani Aşk öykünün evet. gerisini evet. <gülüyor> Gerisini biz ruh bilimcilere falan bırakalım da karikatüre dönelim. <gülüyor> Aslında eee Abi Kas'ın karikatüründe bir şekilde anlatmış oldum. E, çünkü karikatürde bu korkunç canavarı yaratan ve yattığı yerden doğrultma doğrultmaya çalışan, yarattığı böyle merak ve korkuyla izleyen eee Doktor Frankenstein rolünde bu kez bibiyi görüyoruz. Ben Yamin Netanyahu. E, yataktan doğrulmaya çalışan e, yaratık ise o Boris Karlof'un canlandırdığı korkunç e, tipleme ama e, yani alnın üzerinde yine böyle kaba dikişler falan var fakat e, yüzü değişik tabii. E, Dinci Siyonizm İttifakı'nın lideri konumundaki 14 sandalyeli Itamar Ben Weir yani Kats'a göre, e, Avikas'a göre Frankenstein'i yaratan Netanyahu demiş. Ben aynı fikirde değilim. Ee, yani ben Gire, 14 sandalye kazandıran oyları herhalde Netanyahu vermedi. Yani <gülüyor> ne diyelim? Meir Kahane grubuna da mensuptu değil mi? Bir, evet, terörist, evet, evet, evet. O, en tanınmış teröristi aslında. Onu onu herhalde iktidara taşıması anlamında kullanılıyor. Evet. E, ya, yaptı. Tabi, tabi ama yani e, yaratan o değil. Yani, evet, evet. Neyse ne diyelim yani gezegenimize de Orta Doğu ya da hayırlı uğurlu olsun. Ee, bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak. fakat Hoş geldin. E, hoş geldin. Ama giden de var. Giden de var. Ee, yani bir yandan biri gelirken bir diğeri gidiyor. Ee, ya da gitmesini hep birlikte umuyoruz. Bu kişi de e, Jai Bolsonaro tabii. Ee, evet. E, sıradaki karikatür bir Brezilyalı sanatçı. O da çok iyi bir karikatürci. Gilmar'ın e, eseri bu. E, bu karikatürde e, ne yeri seçilen başkan Lula var, e, ne de seçimi az farkla kaybeden ve bundan sonra ne yapacağı böyle biraz merak ve endişeyle izlenen eski e, başkan Jair Bolsonaro var. E, bu karikatürün başrolünde bir Amazon yerlisini görüyoruz. O, samandan yapılmış etekliğinin e, dışında üzerinde başka hiçbir şey yok. Yani çıplak ya da çıplak. Kafasında uzun saçların üzerinde üç tane renkli tüy var. E, onları tutturmuş. E, süs olsun diye herhalde gözlerinin çevresini de boyamış. Yani tipik bir e, Amazon yerlisi. E, üzerine tırmandığı o yüksek ağacın, nasıl bulduysa vacı işte e, e, gövdesindeki bir dalın üzerinde böyle ayaklarının ucuna da basarak e, ileriye daha ileriye çok uzaklara bakmaya çalışıyor bunun içinde e, bir elini gözlerinin üzerine siper etmiş yalnız da değil bu yerli hemen önünde aynı dalın üzerinde uzun kuyruklu bir de sevimli küçük maymun var maymun da aynı yöne bakıyor e, İkisi birden bakarlarken küçük yerli e, sesleniyor Umut göründü. Ne var ki? E, bu yüz ifadesine baktığımızda pek de mutlu göründüğünü söyleyemeyiz. umudu uzaktan gören yerlinin. Sanki hala endişeleri var gibi. Umut evet, uzakta göründü ama... Değil mi? Hem marmun hem huayla. Evet, evet endişeler gibi. Yani bu, bu umudun onlara ulaşması ne kadar zaman alacak acaba? Gilmar, karikatürist Gilmar... Bu soruyu ortaya bırakıp kaçıyor sanki. Aslında Umut Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin geçen hafta ülkenin ormansız ormansızlaşmaya karşı mücadelesinde çok önemli bir araç olan Amazon fonunu yeniden etkinleştirmesi herhalde bunu demek istiyor Gilmar, bunu vurguluyor. Bolsonaro Bolsonaro kapatmıştı bu konu ve. Lula geri getirdi. E, Brezilya Devlet Kalkınma Bankası'nın kasasında e, 3 milyar real kalmıştı. Bunu yeniden e, kullanıma açıyor Lula. Ve e, sıfır ormansızlaştırmayı da hedeflemiş. Bunu da ilan etti. Gerçekten gerçekleşmesi çok zor bir hedef. Ama... Daha önceki başkanlığında da yüzde fazla azaltmıştı öyle değil mi? Öyle. Evet, öyle bir şey vardı. Evet, evet. şimdi yalnız geri dönülmez noktayı da bazı bölgelerinde Amazon yağmur ormanlarının bulmuş olduğu söyleniyor. ya yani belirtiliyor. Nobel gibi önemli bilim evet. insanları tarafından da yani. Evet, evet, evet, evet. Yani. E e, Montana'nın döneminde her yıl arttı bu e, ormansızlaşma e, ve e, bu yıl bu yıl en yüksek seviyesine de. rekor seviyeye ulaştı. E, bu arada şey de e, bu yüksek mahkemenin kararından sonra Almanya'da e, fonları e, açmış daha önce durdurmuş bir desteklerini e, geri çekmişlerdi. E, yani küçük Amazon yerlisinin uzaktan gördüğü umut bir yanılsama değil aslında. Belki de biraz zaman alacak ama ulaşması mümkün gibi görünüyor inşallah diyelim. Brezilya'da Lula sıfır ormansızlaştırmayı hedeflerken gezegenimizin Brezilya'dan oldukça uzaktaki başka noktalarında sıfır orman hedefleyenler de var. Ercan Akyol karikatürcümüz bakın geçen hafta ne çizip paylaştı Ercan'ın karikatüründe çok bilindik artık iyice aşina olduğumuz bir sahne görüyoruz ortada kocaman bir kepçe onun çevresinde çandar olmuş güvenlik görevlileri, çevik kuvvet güçleri falan ve onları çevreleyen çevre, çevre ellerindeki pankartları ve dövizleriyle bekleyen onlara mani olmak, engellemek isteyen sloganlar atan e, vatandaşlar, eğlence vatandaşlar çok çok tipik bir sahne e, bunun neresi karikatür diyebilirsiniz e, haklısınız fakat Ercan Akıyor bu sahneyi karikatürleştirmenin bir yolunu bulmuş şimdi kepçenin üzerinde durduğu ve parçalayarak yıka, yıkmaya çalıştığı şey nesne aslında kocaman çok büyük, koskocaman kalın, kırmızı bir kitap kepçenin darbeleriyle alt kısmından itibaren Zarar görmeye başlamış bile. Kalın cildin alt bölümü parçalanmış, kopmuş. Yapraklar kitabın sayfaları birbirine girmiş. Hatta kopan bazı parçalar kepçenin içinde. Ben anlatırken biraz daha gizemli olsun diye bu kitabın ne kitabı olduğunu hemen söylemedim. Karikatürü görebilenler aslında önce kitabın adını okuyorlar. Ayrıntıları sonradan görüyorlar zaten dinleyicilerimiz de parçalanmakta olan kitabın adını çoktan tahmin etmiştir herhalde. Yine de söyleyelim. İş makinasının üzerine çıkmış olduğu kırmızı kitabın adı Hukuk. Hukuk. Bildiğimiz hukuk. Ee, karikatürdeki diğer bazı ayrıntılara baktığımızda ise vatandaşların taşıdığı pankartların bir tanesinde mavi fon üzerinde beyaz harflerle basılı Göktürk yazısını okuyoruz. Hemen hızlıca hatırlatayım izniniz olursa. Geçen hafta Demir Grubu'nun kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası'na geçen İstanbul'daki Göktürk Mahallesi'nin Kemerköy, (Kemer Country eski adıyla sitesi içindeki yeşil adamlara emlak konutun inşaatı için iş makineleri girmişti. İş makinelerine de polis refakat etmişti. Ee, yeşil adamların imara açılmasına karşı çıkan Kemerköy e, sitesi sakinlerine e, e, polis müdahale edince işte e, bir yandan kele, e, kepçeler çalışmaya başlamış Bakın mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı gelse bile kep, kepçeler giriş duvarını cumartesi günü yıkıp yeşil alanlara girmişler e, son haberlere göre e, Ercan Aky olur resmettiği durum Aynen böyle. Sürüyor galiba. Evet, e, Kemerköy direnişi diye de ciddi bir e, direniş. Bütün e, Türkiye'nin dört bir tarafından da destekçileri çağırıyorlar. Evet. İşte, Onun açında e, imzasını taşıyan bir Kemerköy direnişi vazgeçmeyeceğiz diyorlardı. Yani o da bir sıra dışı olay değil mi? <gülüyor> Sanki. Sanki. Ee, Yer yani geçen haftaya damgasını vuran bir sıra dışı olay daha var. Ee, Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürü'nün uyuşturucu ile ilgili iddiaları nedeniyle e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurunda duyu, duyurusunda bulunulması. Ee, Kılıçdaroğlu Londra'da e, kendisini izleyen gazetecilerle birlikte bir hamburger yerken. E, uyuşturucu ve kirli para açıklamaları için emniyet ve jandarmanın e, sansür yasasını gerekçe göstererek hakkında suç duyurusunda bulunmasını e keşke mahkeme açılsa keşke girer mahkemede ifade verdeseler, bütün baronların isimlerini tek tek sayacağım diye e, tepki gösterdi. E, Evrensel Gazetesi'nin karikatürcüsü Sefer Selvi de e, hemen tabii e, köşesinde bize bir adliye e, Daha doğrusu bir adliye binasının e, dışını görmekteyiz. Girişteki tanışma masasının önünde bir takım insanlar kuyruk olmuş e, sırayla içeri giriyorlar. Her birinin elinde de e, suç duyurusu olduğunu anladığımız, tahmin ettiğimiz birer kağıt var. E, suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye geldiklerini aslında adliye kapısının önünde haber yapmakta olan e, televizyon muhabirinin ağzından da işitiyoruz. Ee, şöyle konuşuyor muhabir e, kameraya, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalardan rahatsız olan baronlar, baronlar da suç duyurusunda bulunmak için adliyeye geldi sayın seyirciler. Karikatür bu. Evet. evet. Yani e, gerçekten de, pardon anlayamadım. Karikatür nerede ben onu anlayamadım şey o bekleyen kişiler var ya sırada onlar birbirine benziyorlar hani mafya filmlerinde bolca böyle gördüğümüz asık surat, siyah, güneş gözlük karanlık tipler falan onlar adli esir yani pek Atar evet evet yani ama bu da sizi şaşırtmıyorsa yani baronların, uyuşturucu baronların böyle bir eylemde bulunmalarına da şaşırmıyorsanız artık neye şaşıracağız değil mi? Evet. <gülüyor> yani e, peki o zaman sizi bu hafta son olarak sanal ortamda e, yayınlanan e, bir dergi aylık Hardalist e, mizah dergisinin e, Kasım sayısının kapağına bakalım diyorum. E, kapağın çizeri Mümin Durmaz karikatürcü mü, Mümin Durmaz. Ee, oldukça gerçekçi bir karikatür sunmuş bize mümin ee, bu, bu ay. Konusu e, dünyamızı barışçıl amaçlarla ziyaret eden uzaylılar. Minik yeşil yaratıklar. <gülüyor> ee, uçak Uçan dairelerini ortalık bir yere e, kalabalığın tam ortasına e, kondurmuşlar. Ee, sokaktaki vatandaşlar ise pek oralı değil sanki. Yani her birinin bir birer böyle elektrik faturası. Dalgın dalgın faturalarına bakarak yürüyorlar. Ee, sol tarafta ise bir gariban var. O mutlu. Ee, saç sakal birbirine karışmış. Yırtık pırtık elbiselerin içinde. Bunu kaybedecek pek bir şey yok. Zaten eline fatura da yok. Gayet neşeli bir şekilde. O bir evsizle beliriyor zaten. Islık çalıyor evet. Yani, ne yapsın elektriği ne? <gülüyor> Dolayısıyla fatura e, gelmişse bile e, eline ulaşmamıştır. Bakmamıştır bile. Sağ tarafta yine tipik bir aile var, yurdum insanları, anne, baba ve bir çocuk. Onlar da öylece yürümekteler. Dünya umurlarında değil pek. Böyle bir hava var ortada. Ve bu arada uçan daireden çıkarak bu umursamaz kalabalığın içine dalan o minik yeşil ve çıplak uzaylı adam. Borozan burnu var, kafasında antenleri bu da bir e, uzaylık dişesi zaten. E, kafasındaki antenle yani nasılsa kimsenin dikkatini çekmiyor. Bunun üzerine o e, dörder parmakla ellerini iki yana açıyor böyle mutlulukla. Ve uçan dairenin kapısında hala tedirgin bir şekilde sağa sola bakılan ve e, dışarı e, çıkayım mı, çıkmayayım mı diye tereddüt getir, geçiren arkadaşını... E, cesaretlendirmek istiyor ve sesleniyor ona böyle coşkuyla sesleniyor. Yıllardır bize hazır değiller dedik. Yani biz uzaylara hazır değiller dedik. Artık hazırlar. Nihayet hiçbir şeye şaşırmaz bunlar. İşte bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten de son yıllarda şaşırmama kat sayımızda hissedilir bir artış oldu sanırım. Hiçbir şeye kolay kolay uzaylar bizi şaşırtacak. Şaşırdınız mı? Uzaylılar şaşırmış durumda görünüyor. Hem de nasıl? Hem de nasıl? Şaşırtıklıktan... Kendi kendilerini nasıl yok ediyorlar bunları? Değil mi? Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Mutlaka test falan hazırlıyorlardır bakıp bakıp. Böyle bir durum. Ee, hocam beni şaşırtır şimdi ne olur? Bir karikatür seçin ki hep birlikte şaşıralım. Valla zorlandım ben. Kendi bölgesi başlayın. Ben de katılayım. Ee, peki olur. Sedilla, Develer ya da Minik Küçük Yerli ya da e... <gülüyor> Teker teker hepsini sayacaksınız. <gülüyor> e, ben seçtim. Ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Üzle sen söyle o zaman. <gülüyor> Umut göründü. Günün tek umutluk karikatürü görünüyor. O <gülüyor> yüzden. Benim umut gördü. Evet. Umut umutsuz. Her ne kadar bakışlar... durum böyle olmasa da gene değişti. Hayır, bakışlar umutsuz ama. bakışlar. Umut... <gülüyor> yani bakışlar evet kaygılı. Tamam ben de ona oy veriyorum. O zaman Oğuz İlmar, Evet. Umut göründü. Çok, nasıl çok nasıl baktığımıza göre değişeceğini söyleyebiliriz herhalde Ekim Devriminin yıl dönümünde belki de yıl <gülüyor> radikal Aa, değişim evet. gelir evet umut evet <gülüyor> Allah'tan umut kesilmez Dula evet. evet, <gülüyor> evet. da kopa katılıyorum <gülüyor> katılmış Kat, katılmış mı yani katıldı evet. haber vardı bilmiyorum şu an geçmeyi E'de katılmaya karar vermiş. Rişim Sunat'ta son anda galiba. Evet, tabii, e, evet. U, U dönüşü yaptı. Vatandaşı e, dönüş... kurtaracak mı bakalım? E, kurtarırlar artık. Ölmekten belli olmaz. Umut, umut. Umudu <gülüyor> yitirmeyelim. Peki, çok teşekkürler. Güzel. Efendim, umutlu bir hafta <gülüyor> diliyorum. İyi yayınlar. Teşekkür başka. ederiz. Görüşmek üzere. Üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.